İngilizce Ölküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren insan yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda çok özel isimler, çok değerli isimler, yaşam öyküleriyle fark yaratan isimler, ilham veren isimler programımıza konuk oluyor ve yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyor. Bu haftada yine çok özel bir isim var. Gerçekten yaşam öyküsünü dinlemek bir ayrıcalıktı. Kendisiyle tanışmak da öyle ve istedik ki Kent'in Gizli Öyküleri programında bugün kendisini ağırlayalım. Yaşam öyküsünü sizlerle paylaşalım. O yüzden çok heyecanlıyız ve heyecanla yaşam öyküsünü sizlerle buluşturmayı bekliyoruz. Daha fazla bekletmeden ben konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Bedriye Berber Engin. Bedriye Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz yaşam öykünüzü paylaşmak üzere programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Bizi de çok mutlu ettiniz. Çok sağ olun bugün konuğumuzsunuz inanın çok mutluyuz. Ee, sormak istiyorum Bedriye Berber Engin'in yaşam öyküsü nerede ne zaman nasıl başladı? Ben Bilecik Görpazarı Koşun köyünde oturuyorum burada yaşıyorum. Ee, köyümden hiç başka yerde yaşamadım zaten halen de aynı. Şu köyümden dışarıda başka hiçbir yerde yaşamadım yani. Ee, çok küçük yaşta annemi kaybettim. 5 ee, yaşında annemi kaybetmişim. 2 sene sonra e, okuma yazmayı öğrendim okula gidiyorum. Ee, babaannem öldüğünde annem olmadığını fark ettim. Ee, küçük küçük hikaye kitapları getiriyorum. Ee, tabii köy çocuğu köyde bir sürü yapman gereken görevlerim var. Ee, her sobanın başına kozular getireceksin, sapı odun taşıyacaksın akşam olmadan. Evet. Ee, hayvanların bakımına yardım edeceksin. Bunları yaparken de ve o küçük küçük hikayelerden bir araya yazsam bahçede okurdum. Dinlenirken bunları okurdum ve hayal kurardım o hikayeleri okurken. İşte o hikayedeki annem sağ, babaannem sağ. Bunları hep yaşıyor olarak e, hayal ederdim ve hikaye kitaplarının arasına serpiştirirdim. Ve çok mutlu oldum mu? Yani e, bu hayalleri kurarken çok mutlu olduğumu fark ettim. Şu anda 60 yaşındayım. Hala çok hayal kurarım. Ne Hiç güzel. bundan vazgeçmedim. Ne mutlu. Hiç de vazgeçmeyin zaten. <gülüyor> evet. ee, zor bir çocukluk aslında. 5 yaşında bir çocuğun annesini kaybetmesi. Evet. Ardından e, bir süre sonra annesini anne olarak aslında evet. gördüğü kişiyi kaybetmesi. E, çok zor olsa gerek. E, siz e, o dönemde belki de okuma yazmayı öğrendikten sonra kitaplara ve kitapların hayal dünyasına sarıldınız o çocuk ruhunuzla. Evet aynen öyle oldu. Ee, Hiç... Çok mutlu bir çocukluk yaşadım ve o gece çok korktum babaannemin öldüğü gece. E, üşüdüm, korktum ve ama o gece kendi çocuk aklımda çok mutlu bir çocukluk yaşamak istiyorum diye kendi kendime bir sürü sözler verdim ve onları tuttum. Nengiz. Yani, halen çocukken o mutlu olma teorilerini hala bu yaşta bile kullanamıyorum. Kullanabiliyorum birçoğunu. Halen kullanıyorum inanın. Bu metotların birçoğunu halen kullanıyorum. Muhteşemsiniz. Peki evet. o zorlu çocukluk yılları e, dediğimiz gibi kitapların dünyasında evet. hayallerle e, güzelleştirdiğiniz, sımsıcacık yaptığınız evet. o yıllar. E, köyde evet. hep bahsettiğiniz gibi hep köyde yaşadınız aslında. Bileci'nin evet, gölkezleri ilçesinde. Yaşadım, Dolayısıyla da o köyde geçen çocukluk e, bir yandan işlerle uğraşıyordunuz. Evet. Ee, az önce de dile getirdiğiniz gibi ee, bir yandan da e, çocukluğunuzu yaşadınız mı diye soracağım yani nasıl bir çocuktunuz o yıllara baktığınızda bugün evet zor bir çocuktum aslında çok zarar veren etrafına çok zarar veren bir çocuktum ben bazen diyorum acaba onları mı ediyorum diye <gülüyor> kendi kendime güldüğüm olur bazen o zarar verdiğim komşularımı mı ediyorum acaba diye düşünürüm evet çok zor bir çocuktum ama e, kitap bütün hayatım o günden sonra kitabın ekseninde döndü. Evet. Yani kitapsız hiçbir zamanım, hiçbir dönem yaşamadım. Yani ee, nasıl diyeyim, e, nişanlandıktan sonra evlen, e, evleneceğim, nişanlayım ve e, hani geçinebilir miyim diye düşünmüyorum. O kadar kalabalık bir eve gelin gideceğim ama e, kitap okumaya ortam bulabilir miyim diye düşünüyorum yani. Onu sor daha fazla sorun yapmaya başladım. Evli. Hani evin, düğünüme yakın falan. Ee, kitabı gerçekten e çok hala öyle yaparım. kitabı okumaya başladığım zaman şöyle yaparım. Kendimi nerede olduğumu unuturum. Köyümü unuturum. Orada nerede geçiyorsa hikaye orada yaşarım. Kitabı kapattım. Oradaki kahramanın birini çıkartırım daha doğrusu. Ee, orada e kitabın ön sözü bitti. Konular açıldı. Kahramanlar belli oldu mu... Bir tane seçerim oradan kahraman. Ee, onu çıkartırım onun yerine kendim kurulurum. Yani kitabın üstünde yaşarım. Kitabı kapattığım zaman köyde olduğumu fark ederim. Gerçek yani yaşama dönüyorsunuz. Gerçekten. Peki okul hayatı e, köyde başladı okuma yazmayı köyde okudunuz evet. diye düşünüyorum. Nasıl bir evet. öğrenciniz? Nasıl geçti? Nereye, hangi okulları okudunuz? İlkokulu okudum. Evet. Ben hani arkadaşlarım vardı okula, okula yazdırmayan babaları yüzünden, dedeleri yüzünden. Günlerce yatak döşek yatan benim arkadaşlarım oldu. Onların tam tersiydim ben. Benim de çok okutmak isteyen bir babam vardı. Hatta liseyi, ortaokulu okumuştum, okumuştum. Liseye bile kaydımı yaptırmıştı ben gitmemiştim. Onlar da buna şaşıyorlardı arkadaşlar. Nasıl yani kitapların içinde yaşıyorum ama okula gitmiyorum. ...doğayı çok seviyorum... Ee, ...hayvanları çok seviyorum... ...sanki onlardan ayrı... ...çünkü ortaokul ilçede... ...onlardan kopma, kopmak istemiyorum... ...arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum... ...o yüzden... Hiç okul bana cazip gelmedi. Liseye gitmedim o yüzden. Köklerinizden, toprağınızdan belki de kopmak istemediniz evet, dediğiniz evet. gibi. Ve orada e, o nedenle eğer gidersem koparmayayım diye düşündüğünüz için de. Ne o liseye, anda öyle okumayı düşünmediniz. Israrla gitmedim yani. Evet okutmak isteyen bir baya rağmen köyde evet. söylediğiniz gibi. başka Arkadaşların tam tersi. Evet. Peki okul bitti, köyde yaşamaya devam ediyorsunuz. Aynen aynen. Sonra dediğiniz aynen. gibi e, evlendiniz herhalde. Nişanlık döneminde kitap okuyabilecek miyim acaba evlendikten sonra planları <gülüyor> yaptınız. Ondan evet. sonra yaşamınız nasıl aktı, nasıl şekillendi? Biraz bahseder misiniz? Ya evet, evlendikten sonra tabii düşündüğüm gibi oldu. Oku, e, okumak ortam ilk etapta bulamadım. Çünkü kalabalık bir aile. Kayınvalide, kayınpeder, elti, kayın. Hani bir sürü burada hiç kimse geçirde kitabını okudu diyecek bir ortam yok. Ama e, evimde öyle değildim. Yani kendi baba evimde öyle değildim. E, babam kitaba karşı çok saygılı, sevgili, e, kitap seven bir insandı. Yani e, çok rahat bir tarafa geçip dinlenirken okuyabiliyordum. E, sorun değildi. Şimdi böyle bir ortam bulamadım kitapta. Ve çok asabi oldum ilk bunu çözmeye çalışırken. Sonra baktım komşu kadın e, hem koyun atlatıyor hem de güne eğiriyor. Hemen benim bir şarj etti dedim ben acilen küçükbaş hayvanım olması lazım. Çünkü büyükbaş hayvanlar kapalı olabiliyor. Sığır oluyor köyün sığırı oraya salınıyor. E, ama küçükbaş olsa en küçük benim evde mutlaka bana güttürecekler. Ve ben kitap okuyabileceğim. Hemen böyle gittim e, davarları olanlardan ikiz eşi aldım. Küçük küçük altınlarım var onları verdim. İkiz eşleri, kuzular aldım büyüttüm onları. Ve e, kocaman bir e, şey yaptım sürü yaptım bunlardan. İkiz, i̇kiz kuzuladılar. İkiz eşi aldığım için hep ikiz kuzuladılar. Evet. Bunları sabah akşam, e, sabah iki saat, akşam iki saat böylece okuma problemi halletmiştim. Kendini yani çözmüştüm kökten çok tehlikeliydim o şartlar altında bile okumayı bırakmadınız evet. devam ettiniz evet. ee, yıllar geçti böylece Tabii sonrasında ki. neler oldu peki Ve o zaman üyelik de, yani kütüphaneden bir üyelik kartı yetişkinler için verilmiyor Sonra çocuklarım okula başladı ortaokula başladı onların üyelik kartıyla kitap almaya başladım kütüphaneden dünya klasiklerini görüp azar küçücük Pazarı çok altı bin nüfuslu, yedi bin nüfuslu bir yer. Küçücük bir kütüphanesi vardı o zamanlar. Bir oda, tek bir oda. Ve oradaki dünya klasiklerini oradan okudum. Ama hepsini vardı klasiklerin hepsi vardı. Ve o okuma şansımı çocuklarıma liste veriyordum. Bu, bu kitapları alın getirin diye. Onlar bana onları taşıyorlardı. Ben de okurdum buranın altını bir kere daha çizelim çocuklarınızın kütüphane kartlarıyla evet kütüphane kartlarıyla kitap klasikleri okudum kütüphane kartlarıyla siz dünya klasiklerini evet. okudunuz hayatımda hiç siz... parayla kitap alma lüksüm olmadı ee, bir tek parma manastarını aldım korsan yayın bir milyoncudan bir milyona e, o zaman bir, bir TL yani evet. bir milyon onu aldım ve iki defa da okumuştum parma manastarını ama kitabım olsun diye almıştım evet e, peki e, o kadar bu okuma aşkı o kadar devam ediyor ve siz o kadar çok kitap okuyorsunuz ki e, zaman evet, akıyor. Evet okuma konusunda şey, e, tevazı göstermeyeceğim çünkü ben o, iyi bir okuyucuyum. Zaten. Evet e, ayda en az 3 kitap okurum en zor dönemde bile 3 kitap mutlaka okurum. Bir dizi izlemedim hayatımda Hiç dizim olmadı benim isimlerini duyuyorum etraftan hiç zamanımı o kadar güzel dengeledim ki. E, hızlı hızlı hızlı hızlı işlerimi bitirdim kitap okuyabilmek için hep zaman ayırdım uykumdan e, keyifle yemek yemekten her şeyden her şeyden çalıp kendime zaman ayırdım yani ben kitap okumak için hani zamanım yok. E, Demeyi inanmıyorum çünkü kitap okumak asla zamanla ilgili değil de çünkü herkes 24 saat yaşıyor. Herkes ekmeğinin peşinde koşuyor ki ben boğazımdan geçen her şey elimden de geçmiştir. Her şeyi kendim yetiştirdim, yediğim her şeyi. Halen de kendimi yetiştiriyorum e, ve ben bulabiliyorsam herkes bulur. Sadece tercihtir diyorum kitap. kitap zamanla ilgili değildir yani. Kesinlikle. Ee, o kadar çok kitap okuyorsunuz ki hatta e, galiba en çok kitap okuyan okur da seçiliyorsunuz evet oğlum Ankara Üniversitesi'ni kazandı 7 ee, tane sağol ineğim var ee, ve e, hani ek para kazanmam gerekti bütün bu ürünleri te, tereyağı ilave ettim ekşimik ve tereyağı bal ee, eşim arıcılık yapıyordu evlendiğimizde kara kovan 40 kara sepet kovanımız vardı o ee, Mal da ilave ederek tereyağına ben birinci kapalı pazarda bir buçuk metrelik bir yerde üretici pazarında kendime yer açtım. Orada hem kitaplarımı değiştiriyordum kütüphane. Şöyle tanıştım kütüphaneyle de genç kütüphanesiyle tesadüfen tanıştım. Bir kadın farkıyla, bir kadın gözü farkıyla. Hayatımı e, bir noktadan tam bir başka bir noktaya döndürebilen kadın Pınar Yener Yeni Dengiz oldu. Birinci kütüphanesine atanmış. Benden bir hafta önce tereyağı almış, tezgahın üzerinde kitabı fark etmiş. Ki ben kitapları örtüyordum üzerine, poşetlerle örtüyordum, böyle kapatıyordum. Her sabah bir gazete alırdım hemen koşuyla. Bireciye gitmenin en keyifli yanı gazete almak olurdu benim için. Koşuyla bir gazete alırdı, onu örterdim kitaplarımı. Tezgahın altından okurdum müşteri çoğalana kadar. Köyde de saklardım, neden bilmiyorum ama bunlarca hep saklayarak okudum. Hala düşünüyorum, ne dedim bilmiyorum. Peki bu hanımefendi sizin kitabı okuduğunuzu, tezgahta sakladığınız kitabı görüyor. Sonra ne oldu? Ertesi hafta gene gelmiş tereyağı almak için. E, gene kitabı görmüş. Bunları kim okuyor dedi bana. E, tabii ayağımda şal var, örtü. Ben pazarda e, tereyağı satıyorum, ceviz bal satıyorum. Ben okuyorum dedim. E, Kitapta epey kalın. O zaman Osmanlı tarihi okuyordum. Eşaltısını ben Osmanlı tarih kutumda kendi kendime verdiğim dedi. Evet. Ee, sonra 2,5 sene meslevi okudum. Bayağı böyle hani kendi kendime verdiğim böyle görevler vardı. Hı hı. Seri seri okumayı çok severdim. Pardayanları okudum mesela. Bazen destan ederdim ya. Sana ne kızım Fransız İhtilalinden diyordum. Hayvan bakıyorsun yani sonuçta. Sunun içine bir artı bir şey değil. Yani tarımla, toprakla uğraşıyorum, hayvan bakıyorum. Bir de bunu hiç paylaşacak en kötü yanı hiç kimsen yok. Yani kitabını anlatacak, etkilendin şundan. Bunu anlatacak hiç kimsen yok. Yorum yapacak, Çünkü paylaşacak kimse de yok etrafınızda. Bir Tebrik de bu etrafındakileri <gülüyor> bunları bilmiyor havasına yatıyorsun. Peki. Yani kocanla bile Becim. bunları... Dinimizde yatıyorsun yani. Biraz daha hızlanalım süremiz hızlı akıyor o yüzden de e, Öykü'nün geri kalanında çok daha e, ilginç e, anlatacağınız hikayeler de var e, dolayısıyla onları da paylaşmak istiyoruz dinleyicilerimizde bugün siz e, bu kadar adanmışlıkla kitap okuyordunuz ama e, çocukken okuduğunuz aslında bir kitap aklınızın bir köşesindeydi hep. Evet evet ayna kitapta ne anlatıyordu ve o kitabı hatırlayınca ne değişti hayatınızda birazcık o evet. hikayeden bahseder misiniz O kitapta evet bir kadın var çocuklar Güney Afrika'da geçiyor olay. Ee, kadının ismi Gayme. Ee, ve kitabın inanın ne yazarını ne hat, şeyini hatırlıyorum ama oradaki o kadının mücadelesini hatırlıyorum sadece. Kadın Çocukları açıp bir şekerli suyu, ağaçtan elde ettiği bir suyu, oradaki şeyleri satıyorum. Monastır var, oraya gelen turistlere satarak çocuklarının karnını doyuruyor ve oradaki kabile de aynı şeyi yaparak para kazanıyor. Ve bu benim böyle hep aklımda kaldı. Sonra bu bunu ukdeye açtım, ekoturizm hakkında kitaplar, kırsal turizm, ekoturizm hakkında e, ...kitaplar araştırdım... ...onları buldum, okudum... E, bunları kim yapıyor... ...bunları öğrendim... ...o zaman internette değilim... ...nete girdiğim zaman daha güzel e, kavradım... ...daha güzel... ...daha doğrusu e, şöyle bir şey diyeceğim... ...hiç yol olmayan karanlık bir yerde... ...yoldan yürüdüm... E, ...yani hiç yol olmayan bir yerden yürüdüm... ...örnek yok etrafımda... İşte o kadın öyle yapıyor bir örnek... ...bu, bu köy böyle yapıyor... ...böyle bir örnek yok... Yani. Hiç izi olmayan yerden yürüdüm. Girişimcilik'in zaten bu olduğuna inanıyorum. Evet. Yol, olmayan yerden, yol olmayan yerden yürümektir diyorum ben. Çocukken, diyor çocukken okudunuz o kitaptaki o kahraman evet. ve onun yaptığı Aynen. kendi kabilesi için yaptıkları size aslında evet. o yol oldu belki de yıllar sonra. Siz evet de söylediğiniz o gibi beni yöneltti o tarafa. Bir iz yokken siz orada bir yol açtınız hem de başka insanların da hayatını... Etkileyecek şekilde. Birazcık bu Pınar yolu anlatır Pınar. mısınız bize? Bu yol nerelere vardı ve bu yolda neler Şimdi bu yaptınız? yol şöyle oldu. Ee, sırada seçilmem ne oldu. Ben ilk önce 3 sene böyle sergime bırakıp kitap aldım, döndüm. Ee, i̇şte Pınar Hanım bana e, bu yolları Pınar, Pınar Hanım açtı daha doğrusu. Onu saygıyla, sevgiyle anlıyor. Buradan, şu buradan anda. selamlarımızı iletelim de. Selamlar Muğla Kütüphanesi'nde şu anda Muğla Kütüphane, kendi memleketinde şu anda kütüphanecilik yapıyor. Ne güzel. Bir kadın farkı, bir duyarlı bir okur farkı diyeceğim. Evet. Beni proje kapsamında Bakanlığa sundu ve ben sıra ilk önce en çok kitap okuyan yetişkin ödülünü aldım Bilecik valisinden. Sonra bir proje kapsamında Kültür Bakanlığı'nca sıra dışı okur seçildim ben. Yani ilk defa köyümden çıkmamıştım. İlk defa Hatay'a 48. Kitaphanesi haftası Hatay'da. Kültür Bakanı'nın davetçisi olarak katıldım kütüphane haftasına. Ben dedim ya iyi ki iyi ki okumuştum dedim. Yani kitabın gücünü e, okurdum ama kitabın gücünü bilmiyordum. O gün e, bir bizi Taymara gelen bir e, beyefendi, şoför e, şey yazmış, bedri Engin yazmış. O Oradaki kimlik çok hoşuma gitti. Yani Orada yalnız kendi adımın oluşu, eşimin adının olmayı beni çok güzel bir yani çok güzel bir havaya soktu Hı. kendimi çok iyi hissettim İyi ki okumuşum dedim orada peki sıra dışı okur seçildiniz en çok kitap okuyan yetişkin evet. okur seçildiniz onların ardından e, evet, ekoturizmle tanıştınız e, ekoturizmde evet. neler yaptınız neler oldu neler değişti hayatınızda şimdi sıra dışı okur seçilmeseydim köyümü bu kadar kısa bir zamanda tanıtmayı başaramazdım şu anda bilebiliriz çok televizyon programına Hani girişimcilik olarak da davet edilsem de ilk etapta hep sıradışı Okur kimliğiyle davet edildim. Hani aslında evet. Türkiye'de birçok her sene seçiliyor sıradışı Okur. Her sene e, ama bunu sadece kütüphanecilerden başka kimse hatırlamıyor. E, çünkü o belgesel sıradışı Okur belgeseli sadece kütüphanelerde yayınlanıyor. Evet. Benimki de aynı öyle oldu ama ben e, bu kimliğe öyle bir sıkı sarıldım ki köyümü tanıtmayı... E, yeni yeni turizme ee, aslında bizim köy ilk önce bir turizm uzmanları geldi. iki tane sağ çalışması, alan çalışması işte bu köyde turizm olabilir dediler. Çünkü e, hijyen var, temiz bizim köy Bulgaristan göçmeni bir köy evet. ee, bir de Biricik'in en temiz köyü seçildi bu arada. Öğünmek gibi olmasın. Çünkü e, temizlik e, çiçek ve hijyen var. Burada turizm yapılabilir dedi uzmanlar. Ben daha çok hızlandım bunun üzerine. Daha çok dellendim. İşte o zamana kadar bunlar gelene kadar zaten ben köyün eski geleneklerini, göreneklerini hepsini kağıda dökmüştüm. Yani şarkılarını, türkülerini, manileri hepsi bende belgesel gibi kitap halindeydi Eko, elimde onlar geldiğinde şey hazırdı hazırdı aslında, aslında evet. hepsini hazır defterimle kitabımla sundum sonra uzmanların da yönlendirmesiyle e, ekoturizm için siz girişimde bulundunuz bir evet. anda e, köyün kaderi değişti diye düşünüyorum ama nereden ee, başlayacağım bilemiyorsun ki nasıl başlayacağım nereden başlayacağım bunların hepsi muamma yani dedim ya sadece evet. kitabın rotasında karanlık bir yolda yürüdüm. Ama çok cesurum ben. Çocukken de çok cesurdum. Hiçbir şeyden korkmazdım. Halen de korkmam. Babamla amcam kavga ederdi çocukken. Herkes çilik amcam alkol alırdı. Bu yüzden kavga ederlerdi babamla. Herkes çilik yavuş gibi dağılır bir yerden izlerdi kavgayı. Saklanarak izlerdi. Ben sundurmada bu amcamın gözüne baka baka onları yanında izlerdim evet. <gülüyor> o kadar cesurdum Hanım, halen de öyleyimdir Beydiye süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz evet. çok az zamanımız kaldı o yüzden evet. e, yaptıklarınızı e, daha çok evet. paylaşmak istiyoruz e, tamam. neler oldu ekoturizmle beraber evet. işte, köyde ben eko e, bir çadır kampıyla işte. Bismillah dedim turizme yani bizim bahçeye, vişne bahçesine 12 tane çadır kuruldu. Ve iç bahçede kullanmayan bir evim vardı, kayın demin. Onu da dayayıp düşerek e, eski kilimlerle, eski zile. Ben turizme bismillah dedim ama e, önümüz kışta ev lazımdı. Ev açmam lazımdı. Ben de kapı kapı gezerek kadınları ikna ettim. Dedim bakın hem eğleneceğiz hem para kazanacağız. Şöyle yapacağız böyle yapacağız. Kendimi de bilmiyorum onlara anlatacağım ama kendimi çok fazla bilmiyorum çünkü. Bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Ama ikna etme gücüm çok fazlaydı. Halen de öyledir. Ve onları ikna ettim. Bana çok güvendiler. Ve benim e, bir avuç kadınla, bana güvenen bir avuç kadınla e, biz gönüllülük aşamasını geçtik. Profesyonel döndüğüm para kazanmaya başladığımızda e, kocalarımız meydana çıktı herkes karısının arkasında durdu. <gülüyor> Ama e, burası bir e, kadın projesi. Biz hiçbir ben beş kuş parayı hiçbir erkekle paylaşmadım. E, evini açan sadece kadınlarla paylaşırım. Erkekler de çok büyük destek veriyor. Yapamadığımız her şeyin arkasındalar. Ama parayı kadınlarla paylaşırım. Sadece Muhteşem. yapılacak işleri erkeklerle paylaşıyor. Muhteşem bir şey yapıyorsunuz. Ekoturizmle beraber evet. aslında hem köyünüzü tanıtıyorsunuz hem köydeki evet, e, diğer kadınların hayatını değiştiriyorsunuz. Onlara gelir imkanı yaratıyorsunuz. Evet. Bugün evet, yaptıkları... 2018'de de Toprağın Kadınları'nda Türkiye bilimcisi oldum. Paris'te ülkemi temsil ettim. Hı. Oradan kazandığım ödülle e, turizmde ortak alanım yoktu benim. Projemde buydu zaten. Kocaman bir 70 metrekarelik bir salon yaptık. E, ve e, insanları eve dağıttıktan sonra akşam ve yemek yiyen herkes bu salonda toplanıyor kasıllar Balkan Kına geceleri eğlenceler sohbetler hepsi bu salonda gerçekleşiyor Peki bundan sonrası için hayalleriniz nedir hızlıca onu da sormak istiyorum <gülüyor> Vallahi ben hayal kurup yatmıyorum Hayalle beraber ekip kuruyorum hemen ekip e, kurup nereden başlayacağımı buluyorum ondan sonra uyuyorum Bu yüzden hayallerimi gerçekleştirebiliyorum yani Hayalimin peşinde koşuyorum daha doğrusu. O kadar güzel hayallerim var ki yakın köy gezileri koyuyorum bu yüzden. E, bütün kadınlara dokunmak istiyorum. Ben mutlu kadın istiyorumla yola çıktım. Evet e, ben mutlu kadın istiyorum ama parana para kazanan, ayakları üzerinde duran mutlu kadın istiyorum. Hani diyor ya Mayatu bir kadın ayağa kalkarsa tüm kadınlar için ayağa kalkmıştır. Ben Anadolu için ayağa kalk, Anadolu kadın için ayağa kalktım. Kadınlara da daha fazla kadına dokunmak istiyorum daha fazla daha fazla o kadar güzel anlatıyorsunuz ki böyle ben de sizi gerçekten hayranlıkla dinliyorum burada. Umarım dediğiniz gibi Anadolu kadınları için yaktığınız bu ışık hep devam eder, hiç sönmez ve başka insanlara ilham olmaya devam edersiniz. Anadolu'nun farklı farklı coğrafyalarında farklı kadınların hayatlarını da değiştirmeye devam edersiniz. Bugün siz programımızda ağırladığınız için çok mutlu olduk. Son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz, ne mesaj vermek istersiniz? Son sözünüzü alalım sonra programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Ben kadınlara bir mesaj vermek istiyorum. Ben diyorum kadınlara ıı, okuyun. Yani okuyalım farkımız okumak olsun diyorum. Ben misafire de öyle diyorum gelen misafire bana nasıl ulaştı dedikten sonra ben kitap okumasaydım siz burada olmazdınız diyorum. Kitap çok güçlü bir vizyon farkımız okumak olsun diyorum. Beni köyümden aldı ta nerlere götürdü. Çok teşekkür ediyoruz Bedriye Hanım. Bugün programımıza konuş olduğunuz, yaşam öykünüzü paylaştığınız, ilham veren öykünüzü paylaştığınız. Gerçekten bir kere daha e, yaptıklarınızla e, dinledikçe burada e, gurur duyduk, hayranlık duyduk. İyi ki varsınız demek istiyorum ve çok teşekkür, teşekkür ederim programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Kentin Gizli Öyküleri programında bu hafta programımızın konuğu Bedriye Berber de Bedriye Hanım gerçekten işte mücadeleci bir Anadolu kadını ve o kadar aydın bir Anadolu kadını ki okuduğu kitaplarla, kurduğu hayallerle bugün o hayallerinin peşinden koşan ve sadece köyünü değil Anadolu'nun farklı farklı coğrafyalarında inanıyorum ki farklı insanlara, birçok kadına ilham olacak bir yaşam öyküsü. Köyünde bütün yediği her şeyi kendisi üreten, köyünden dışarı çıkmayan, doğduğundan beri köyünde yaşayan ama kitapların o sihirli dünyasına inanarak yaşamını, hayatını değiştiren ve ben köydeyim ne yapabilirim diye düşünenler vardır ya hani şikayet ederiz genelde burada imkanlar yok hiçbir şey yok diye işte bütün o kalıpları bütün o şikayet edilen her şeyin üstesinden gelen ve kitaplara sarılarak yaptığına inanarak ve başka insanların başka kadınların hayatını değiştirmeye kendisini adayarak bugün muhteşem bir yaşam öyküsünü sizlerle buluşturduk gurur duyarak umarım sayıları artar Bedriye Hanımların umarım Anadolu'daki kadınların Böylesine ilham veren hikayelerini biz de Kentin Gizli Öyküleri programında sizlerle buluşturmaya devam ederiz. Bizden bu haftalık bu kadar. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz veya konuk önermek isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlerle iletişime geçebilirsiniz.